Zira bunların içinde hem dünyanın hem de ahiretin ihtiyaçları vardır. Abdullah bin Hasan radiyallahu anh der ki, Bir ihtiyaç için Ömer bin Abdulaziz radiyallahu anh'ın kapısına gitmiştim. Bana dedi ki, benim tarafımdan görülecek bir ihtiyacın olduğu zaman ya bana bir adam gönder ya da bir mektup yaz. Çünkü ben seni bir ihtiyaç için kapında görmekten Allahu Teala'dan haya ederim.